22. Bölüm Sezgi Feraset Yukarıda bir hadisi kutsi geçmişti. Onu yatladın. Allah Teala buyuruyor ki, O abid ve zahit kulumu sevdiğim zaman, O'nun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benimle görür, benimle işitir, benimle söyler, benimle tutar, benimle yürür. Sonra öyleleri var ki, Kimsenin fark edemediği şeyleri fark edebiliyor. Kişinin aklından ve içinden neler geçtiğini doğruya yakın biçimde bilebiliyor. Peki bu nedir? Bu ferasettir. Feraset, ayrıntılara bakarak bir görüş, tahmin ve kavrayışla doğruyu yakalamaktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ferasetinden çekinin çünkü o Allah'ın nuruyla görür buyurmuştur. Hadisi şu ayetlerle birlikte düşündüğümüzde konu iyice anlaşılabilir. Müminler, eğer Allah'tan çekinirseniz, O size doğruyu eğriden ayıracak bir güç verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Enfal Suresi 29. Ayet Müminler, Allah'tan çekinin ve elçisine inanın ki size ikramından iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur oluştursun. ...ve sizi bağışlasın. Hadid Suresi 28. Ayet Bahsettiğiniz hadisi kutsi şöyledir. Allah Teala buyurdu ki, Kulumun farz kıldığım şeylerle bana yaklaşmasından iyisi yoktur. Kulum bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Öyle olur ki artık onu severim. Onu sevdim mi işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağı olurum. Benden isterse kesin kes veririm. Bana bir sığınsın... ''Onu muhakkak korurum.'' Bu hadisi kutsi yukarıdaki ayetlerle uyumludur. Her mümin bu seviyeye ulaşabilir. Bu seviyeye ulaşanın feraseti artar ama hiç kimse Allah'a elçisinden fazla yaklaşamaz. Kur'an'da elçilerin gaybı bilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Onlarda ilm-i ledün veya ilmi i batın denen şeyin olmadığını da daha önce görmüştük. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan kişi emirlerin güzelliğini ve yasaklanan şeylerin kötülüğünü kavrar. Yaptıklarını şuurlu olarak yapar, izzetli ve şerefli olur. Her şeye helaller ve haramlar çerçevesinde bakacağı için kolay kolay kötü duruma düşmez. İşte esas feraset budur. Bu kişi öyle hale gelir ki Allah'ın emrine aykırı şeylere kulağını ve gözünü kapar. Allah'ın istediği şeyleri tutar ve Allah'ın istediği tarafa yürür. Müminin ferasetinden çekinin çünkü o Allah'ın nuruyla görür hadisi şerifini böyle anlamalıdır. Günahkar Müslümanlar bunları görecek durumda değillerdir. Günahtan zevk almaları, Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten sıkılmamaları bundandır. Feraseti de gözümüzde büyütmememiz gerekir. Bir kişinin daha faziletli olması görüşünün doğru olduğu anlamına gelmez. Muhammed Aleyhisselam ile ilgili şu olaylar zinciri bu konuda bize yeterli delildir. Ebu Süfyan başkanlığında bir ticaret kervanının Şam'dan gelmekte olduğu duyulmuştu. Kervanı takip için Allah'ın nebisi bir bölük Müslüman ile yola çıktı. Durumu haber alan Mekkeliler de kervanı korumak için ordu çıkardılar. Allah da kervanı veya Mekke ordusunu Müslümanlara vereceğini vaat etti. ilgili ayet şöyledir. Bir gün Allah o iki topluluktan birinin sizin olacağına dair söz vermişti. Siz silahsız olanı yani kervanı istiyordunuz. Allah da kendi sözleri gereği hakkı ortaya çıkarmak ve o kâfirlerin kökünü kazımak için Mekke ordusunu size vermek istiyordu. Enfal Suresi 7. Ayet Allah savaşta düşmana karşı şu ölçüleri koymuştu. Onları savaşta yakalarsan öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar. Enfal Suresi 57. Ayet Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman onları yere serinceye kadar boyunlarını vurun. Sonra aldığınız esirlerin bağını sıkı tutun. Daha sonra onları karşılıklı veya karşılıksız serbest bırakın. O savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar böyle yapın. Muhammed Suresi 4. Ayet Bedir'de Müslümanlar canla başla savaşarak düşmana ağır bir darbe indirdiler. Ama geri çekilen düşmanı takip edip dağıtmadılar. Üstelik onlardan kalan ganimeti ve birkaç esiri alıp döndüler. Allah Teala bu davranışı kınıyan şu ayetleri indirdi. Hiçbir nebi savaş meydanında ağırlığını iyice koymadan esir alma hakkına sahip değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah güçlüdür, doğru karar verir. Zafer sizin olacak diye... Allah tarafından yazılmış bir yazı olmasaydı, aldığınız o esirlerden dolayı sizi ağır bir azap yakalayacaktı. Enfal Suresi 67-68. ila Ayetler Allah sözünü tuttu ve Müslümanları galip getirdi. Ama Muhammed Aleyhisselam düşmanı takip etmedi. Eğer etseydi doğru Mekke'ye girecek ve düşmanın kökü kazınacaktı. Bu yüzden Allah Teala onu azarlamıştı. Hicretin 6. yılında Hudeybiye Antlaşması'yla Mekke'yi fetih fırsatını tekrar yakalamışlardı. Mekke'den dönerken inen Fetih Suresi şöyle başlamaktadır. Senin için fethin önünü iyice açtık ki Allah önceki günahınla sonraki günahını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola yöneltsin. Fetih Suresi 1 ve 2. Ayetler Allah Teala, Muhammed Aleyhisselam'ın Bedir'deki davranışını günah saydığı için, o günahın bağışlanacağı zamanı Mekke'nin fethinden önce inen şu ayetlerde açıklamıştır. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde, insanların dalgalar halinde Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine yönel ve bağışlanma dile. Çünkü O, kendine yönelenleri kabul eder. Nasr Suresi 1 ila 3. ayetler. Allah Teala demiş oluyor ki: "Önce yaptığın hatayı düzelt, sonra bağışlanma talebinde bulun." Bu son derece önemlidir. Bu ayetler Müslümanların hayatında devrim yapacak niteliktedir. Demek ki bilgisi ve fazileti ne olursa olsun herkes yanılabilir ve yanlış yapabilir. Durum açıkça meydandayken siz çok aşırı gidiyor Hızır gibi olayların arka planını görebildiğinizi ve size yapılan itirazın Musa'nın Hızır'a itirazları gibi olayların arkasındaki gerçekleri görememekten kaynaklandığını hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan iddia edip duruyorsunuz. Bu batıl düşünceleri terk etmezseniz yola gelemezsiniz.